Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Saygıdeğer dinleyenler riyaz Salihin kitabımızın cihad bölümünde kalmıştık Buradan devam ediyoruz Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Azze ve Celle kendi yolunda cihad edenler için cennette 100 derece hazırlamıştır. Her derecenin arası yerle gök arası kadardır. Ebu Said El Huderi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Her kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Muhammed'den razı olur ve bu yolda yaşamaya gayret gösterirse cennete girer buyurdu. Bu söz Ebu Said'in çok hoşuna gitti ve ey Allah'ın Resulü bu sözü bana tekrarlar mısınız dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam sözünü tekrarladı. Allah Resulü sonra da bir başka hasret daha vardır ki onun sayesinde Allah kulunu cennette yüz derece yükseltir her bir derecenin arası da gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said, o hasret nedir ey Allah'ın Resulü diye sorunca, Peygamberimiz Allah yolunda cihad buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'nin oğlu Ebu Bekir anlatıyor. Ebu Musa radıyallahu anh, düşman karşısında olduğumuz bir sırada, ben Resulullah aleyhisselamı cennet kapıları, kılıçların gölgeleri altındadır buyururken işittim dedi bunun üzerine eski ve yırtık elbiseli bir adam ayağa kalkarak ey Ebu Musa bu sözü Resulullah aleyhisselamdan bizzat işittim mi diye sordu Ebu Musa evet işittim dedi bunun üzerine adam arkadaşlarının yanına giderek sizleri veda selamıyla selamlıyorum dedi ve kılıcının kınını kırıp attı Sonra elinde kılıcıyla düşmanın üzerine yürüdü ve şehit oluncaya kadar savaştı. Abdurrahman bin Cafer radiyallahu anhtan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah yolunda cihada giderken yahut ilim öğrenme, hasta ziyareti, cenaze defni gibi hayırlı bir iş yaparken ayakları tozlanan bir kula asla cehennem ateşi dokunmaz. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sağılan süt tekrar memeye dönmedikçe Allah'a duyduğu saygı ve haşiyetten dolayı gözyaşı döken kişi de cehenneme girmez. Allah yolunda savaşan mücahidin çıkardığı toz ile cehennem dumanı da asla bir kulun üzerinde birleşmez. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İki göz vardır ki onlara asla cehennem ateşi dokunmaz. Allah'a duyduğu saygı ve haşiyetten dolayı ağlayan göz ve İslam diyarını kafirlere karşı savunmak amacıyla Allah yolunda nöbet bekleyerek sabahlayan göz. Zeyd bin Halid radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah yolunda savaşa giden bir mücahidi donatıp cihad için gerekli ihtiyaçlarını karşılayan kişi bizzat cihada gitmiş gibi sevap kazanır. Cihada giden gazinin geride bıraktığı ailesine güzelce bakıp onların ihtiyaçlarını karşılayan kişi de bizzat cihad yapmış gibi sevap kazanır. Ebu Umame radıyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sadakaların en değerlisi Allah yolunda savaşan mücahidler için kurulan bir çadırın gölgesi, Allah yolundaki bir mücahide verilen hizmetçi ve Allah yolunda bağışlanmış bir binek hayvanıdır. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Estem kabilesinden bir genç ey Allah'ın Resulü, ben savaşa katılmak istiyorum fakat gerekli malzemelere sahip değilim dedi. Peygamber aleyhisselam filan kişiye git o savaşa gitmek üzere hazırlanmıştı fakat hastalandı buyurdu. Delikanlı o adamın yanına gitti ve peygamber aleyhisselam sana selam ödüyor ve savaş için hazırladığın araç gereçlerini bana vermeni söylüyor dedi. Bunun üzerine adam hanımına seslenerek hanım. Hazırladığım savaş malzemelerinin hepsini bu delikanlıya ver ve onlardan geriye hiçbir şey bırakma. Allah aşkına onlardan hiçbir şey bırakma ki bu sayede hayır ve berekete nail olayım dedi. Ebu Said el-Huderi radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam o zaman henüz Müslüman olmayan Huzeyl kabilesinin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 Peygamber aleyhisselam iki kişiden biri cihada çıksın buyurdu. Ardından oturmakta olanlara sizden kim cihada giden kişinin ailesi ve malı konusunda hayırla muamele edip onun yerini tutarsa cihada gidenin yarı ecrü kadar ecir kazanır buyurdu. Bera radiyallahu anh anlatıyor Uhud harbinde tepeden tırnağa zırh kuşanmış Amr bin Sabit adında bir adam Peygamber aleyhisselama gelerek ey Allah'ın Resulü sizinle birlikte savaşa katılmak istiyorum. Hemen savaşayım mı yoksa önce Müslüman mı olayım dedi. Peygamberimiz önce Müslüman ol sonra savaşırsın buyurdu. Adam da Müslüman oldu sonra savaştı ve şehit düştü. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam az çalıştı fakat çok kazanç elde etti buyurdu. Çünkü adamın iman etmesiyle şehit olması arasında bir namaz vakti bile geçmemişti. Enes bin Malik radiyallahu anhtan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennete giren hiç kimse yeryüzündeki her şey kendisine verilecek olsa bile dünyaya geri dönmek istemez. Ancak şehit gördüğü aşırı itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa şehit olmayı arzu eder. Bir rivayette şehitliğin üstünlüğünü gördüğü için ziyadesi vardır. Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah şehidin borçları hariç bütün günahlarını affeder. Çünkü şehitlik gibi yüce bir mertebe bile kul hakkını ortadan kaldıramaz. Müslim'in bir başka rivayeti şöyledir. Allah yolunda öldürülmek borç hariç bütün günahlara kefalettir. Evet saygıdeğer dinleyenler Ebu Katade radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam bir savaş esnasında arkadaşları arasında ayağa kalkarak onları Allah yolunda cihadın ve Allah'a imanın güzel davranışların en üstünü, en değerlisi olduğunu anlattı. Sahabilerden bir ayağa kalkarak ey Allah'ın Resulü şimdi ben Allah yolunda şehit olursam bu benim günahlarıma kefaret olur mu diye sordu. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet eğer sabrederek karşılığını yalnızca Allah'tan umarak ve cepheden kaçmadan Allah yolunda öldürülürsen bu senin bütün günahlarına keffaret olur buyurdu. Bir süre sonra Peygamber aleyhisselam o adama Nasıl demiştin diye sordu. Adam eğer ben Allah yolunda öldürülürsem bu benim günahlarıma kefaret olur mu diye sormuştum. Dedi Resulullah aleyhisselam evet eğer sen sabrederek mükafatını sadece Allah'tan bekleyerek ve cepheden kaçmadan Allah yolunda öldürülürsen bu senin bütün günahlarına kefaret olur. Ancak borçların bunun dışındadır. Bunu bana az önce Cebrail söyledi buyurdu. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh şöyle diyor O savaşında sahabeden biri bir yandan elindeki hurmaları yerken bir yandan da peygamber aleyhisselama Şimdi Allah yolunda savaşır ve öldürülürsem ahirette nerede olurum diye sordu Peygamber aleyhisselam cennette cevabını verdi bunun üzerine cennet aşkıyla coşan adam elindeki hurmaları fırlatıp atarak harbe daldı ve şehit oluncaya kadar kahramanca savaştı. Enes bin Malik radiyallahu anh Bedir savaşını anlatırken şöyle demiştir. Peygamber aleyhisselam ile ashabı yola çıkarak müşriklerden önce Bedir'e vardılar. Daha sonra da müşrikler geldiler Resulullah aleyhissalatü vesselam. Sizden hiçbiriniz benden emir almadıkça... Bir işe kalkışmasın buyurdu. Sonra müşrikler yaklaşınca genişliği göklerle yer arası kadar olan cenneti kazanmak için Haydi yürüyün buyurdu. Ensardan Ümeyr bin Human radıyallahu anh Ey Allah'ın Resulü Genişliği göklerle yer arası kadar olan cennet mi dedin diye sordu. Peygamberimiz evet diye karşılık verdi. Ümeyr ne güzel ne güzel dedi. Resulullah Aleyhisselam Niye öyle söyledin diye sordu Ümeyr Vallahi ey Allah'ın Resulü Ancak cennet ehlinden olmayı ümit ettiğim için Bu sözü söyledim dedi Peygamberimiz Şüphesiz sen cennetliksin buyurdu Bunun üzerine Ümeyr Torbasından birkaç hurma çıkarıp yemeye başladı Sonra Eğer şu hurmalarımı yiyinceye kadar Savaşacak olursam Bu hayat bana uzun gelir Diyerek elindeki hurmaları attı Sonra da Şehit oluncaya kadar müşriklerle savaştım. Yine Enes radıyallahu anh anlatıyor. Medine dışındaki kabilelerden bir grup insan Peygamber aleyhisselama gelerek ondan kendilerine Kur'an ve sünneti öğretecek insanlar göndermesini istedi. Peygamber de Medine'li Müslümanlardan kendilerine kurra yani Kur'an ilmiyle meşgul olan kimseler Denilen 70 kişiyi onlara gönderdi Dayım haram da gönderilenler arasındaydı Bunlar sürekli Kur'an okumakla Geceleri onu aralarına müzakere edip öğrenmekle meşgul olurlardı Gündüzleri ise Su getirip insanların abdest alması için mescide koyar Odun toplayıp onları satar Bedeliyle de Suffe ehline ve fakirlere yiyecek satın alırlardı işte peygamber aleyhisselam onlara bu güzide insanları göndermişti. Fakat müminler gidecekleri yere varmadan düşmanlar önlerine çıkıp onları hunharca şehit ettiler. Onlar öldürüleceklerini anlayınca Allah'ım bizim sana kavuşup senden razı olduğumuzu, senin de bizden razı olduğunu peygamberimize haber ver diye dua ettiler. O sırada müşriklerden biri, Enes'in dayısı harama arkadan yaklaşarak mızrağını sapladı. Bunun üzerine haram elindeki kanları yüzüne sürerek Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki işte şimdi kazandım dedi. O anda Medine'de ashabının arasında oturmakta olan Peygamber Aleyhisselam gözyaşları içinde ayağa kalktı ve kardeşleriniz şehit edildiler. Şehit olmadan önce de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 Bunların yaptıklarından da uzak olduğumu sana arz ediyorum deyip ilerledi. Sonra da Sa'd bin Muaz ile karşılaştı ve ey Sa'd cenneti istiyorum. Cenneti babam nadirin Rabbine yemin olsun ki Uhud dağının berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd sonradan olay anlatırken ben onun yaptığını yapamadım ey Allah'ın Resulü diyecektir.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 Verdikleri sözü hiçbir zaman Değiştirmediler Evet saygıdeğer dinleyenler Bir programın Daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Bir sonraki programda Kaldığımız yerden devam etmek üzere inşallah Selamu Aleykum Ve Rahmetullah